Günaydın. Yeni bir haftanın ilk saatlerinde ilk haberimiz Fransa'dan geliyor. Aylardır tartışmalı bir durum içinde olan tüberküloz hastalığından dolayı acı çektikleri gerekçesiyle uyutma ile hayatlarına son verilmesi planlanan filler kurtuldu. Lyon hayvanat bahçesi sakinlerinden fil baby ve Nepal toplanan 50 bin imza sayesinde bugün hayata devam ediyor. Üstelik sadece uyutma kararı iptal edilmemiş. Ayrıca Monaco Prensesi Stephanie filleri himayesine almış ve filleri Monaco Prensesi'nin tepelerinde birinde yer alan bir araziye konmasını da sağlamış. Diğer yandan gelelim Türkiye'deki hayvanların haline, ahvaline. Filler Monaco Prensesi'nin himayesindeyken. Geçtiğimiz günlerde Antalya Doğacı köyündeki köpek eğitim merkezinde iddia edilen kötü muameleleri konu alan imza kampanyasını hatırlarsınız belki. Kampanyada imzalar 2000'i geçerken aynı konuda ikinci bir kampanyada başlatmış ve burada 6000'i geçmiş imzalar. Yani toplamda 8 binin üzerinde imza bu konuda toplanmış. Bu süre zarfında tepkileri toplayan belediye yaptığı açıklamayla olayla ilgileneceğini bildirmiş. Önce köpekleri sahiplerine verip bir an evvel oradan uzaklaşmalarını sağlayacaklarını sonra da işletme hakkında hukuki işlemlerin başlatılacağını açıklamış. Bakalım önümüzdeki günlerde Türkiye'deki hayvanlar Fransa'daki filler kadar şanslı olabilecek mi? Gelelim bu haftanın yeni başlatılan kampanyalarına. Henüz olgunlaşmayan ve büyük bir ilerleme kaydetmemiş bu kampanyaların durumlarını önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirip bakacağız. Bir kampanya Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatılmış. talebi ise devletin masraflarını karşıladığı okul öncesi dönemde bireysel eğitimi ders saatlerinin arttırılması. Ailenin başlattığı kampanyada sağlıklı çocuklara devlet okullarında okul öncesi dönemde 30 saat ders verildiğini fakat özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için bu sürenin sadece 2 saat olduğunu söylüyor. Bu kampanya çok önemli çünkü farklı gelişen çocuklarla Doğal gelişim gösteren çocuklar arasında ciddi bir eşitsizlik söz konusu. Okul öncesi dönemde bir çocuk devlet okullarında haftada 30 saat ücretsiz ders görüyorken özel eğitime gereksinim olan bir çocuk haftada sadece 2 saat ücretsiz bireysel destek eğitimi alıyor. Tam tersi olması gerekir sanki değil mi? Erken teşhis ve erken özel eğitim sayesinde çoğu özel gereksinimleri olan çocuk genel eğitim programlarını kullanacak düzeye kavuşabilir. Bu nedenle özel gereksinim olan çocukların aldığı ücretsiz bireysel destek eğitim sa saati de Arttırılmalıdır diyerek talebini dile getiriyor Aylin. Sırada İçişleri Bakanlığından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığından, Emniyet Genel Müdürlüğüne kadar geniş bir muhatap toplumuna yöneltilen bir imza kampanyası var. Talebi ise 75 yaşındaki ve 72 yaşındaki hasta tutsakların özgür bırakılması. Mehmet Şanlı 75 yaşında 2,5 yıldır Diyarbakır D tipi cezaevinde tutuluyor. Kalp ve tansiyon hastası olan Mehmet Şanlı da görme sorunu yaşadığı için cezaevindeki günlerin çoğunu yatakta geçiyor. Lütfen imza kampanyasına destek olalım. Arkadaşımızın serbest kalması için yardımcı olalım diyerek sesleniyor kampanya sahibi ve ikinci tutsağa geçiyor. Sıddık Güler o da Diyarbakır D Tipi cezaevinde senelerdir mapus ve çok hasta diyerek iletiyor durumu. Bakalım bu kampanya nasıl gelişecek? Yaşlar son günlerini dışarıda yakınlarıyla geçirebilecekler mi? Gelelim Ankara'ya. Hacettepe Üniversitesi'ne yönelik başlatılan bir kampanya var sırada. Yakup Göktaş tarafından başlatılan kampanyanın talebi 2012-13 öğretim yılı güz döneminde uygulamaya geçirilen yeni not sisteminin geriye dönük uygulanması adına alınan 24.04.2013 tarihli yani 24 Nisan'daki senato kararının 21 Mayıs tarihinde iptal edilmesiyle mağdur olan öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi. Daha önceki kararın olumlu etkisinin sınırlanmasıyla mağdur edilen öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi için bu kararın yeniden gözden geçirmesi ve yeni not sisteminin bu sisteme herhangi bir dönemde tabi tutulmuş her öğrenci için geriye dönük uygulanmasını talep ediyorum diyor Yakup. Anlaşılan öğrenciler Change.org üzerinden haklarını arıyorlar. Tabii ki ne hakkı aradıklarını ve nasıl değişiklik geldiğini eminim bundan mağdur olan öğrenciler çok iyi biliyorlardır. Sıradaki kampanya Seren Irmak tarafından başlatılmış. Talebi ise hayvan barınaklarına yardım götürülmesi konusunda duyarlılığın artması. Bu kampanya bir imza kampanyasını taşıması gereken özellikleri pek taşımıyor. Çünkü bu muhatap belli değil. Tam olarak somut bir net istek yok ama bir nevi yol göstericilik görevi yapıyor ve bilinç arttırmaya yönelik. Diyor ki yaz sıcakları, kedi, köpek, kuş gibi hayvanların vakit geçirdiği park alanlarında su, mama gibi ihtiyaçların önemli olduğunu söylüyor Seren. Petshoplardan bir hevesli alınarak bir süre sonra vefasız ve sorunsuz sahipleri tarafından terk edilen cins köpeklerin bulunduğu bir barınak. Türkiye'deki tüm barınaklar gibi bu barınağın da mama, ilaç, kulübe, eski ev eşyalarına ihtiyacı var diyor ve durumu şöyle açıklıyor. Sahipleri tarafından terk edilen vakti zamanında tepelerinden inmedikleri kanepeleri ve sıcak yuvalarını özledikleri için depresyona girerek mama yemeği reddederek intiharı seçmesinler diye bu tür eski ev eşyalarına çok ihtiyaç oluyor diyor barınaklarda. Bu nedenle yenilediğiniz ev eşyalarınızı hurdacıya vermeyerek çöpe atmayarak barınaklara bağışlamanız daha makbul geçecektir diyor. Gazete, makarna, süt ve akla gelecek ve işe yarayacak her türlü malzemeye ihtiyaçları var. Özellikle uzun bayram tatillerinde Türkiye'deki barınak hayvanlarının hali çok kötü oluyor. Çoğunlukla nöbetçi vesaire bırakılmadığından 9-10 günlük gibi uzun tatillerde aç susuz kendi haline bırakılabiliyorlar. Bu nedenle de uzun tatilde bulunduğumuz şehirlerde barınaklarda yaşama tutunmaya çalışan bu canlıların da var olduğunu bir lokmaya, ilaca en önemlisi sıcak bir ele ihtiyaç duyduklarını hatırlayalım. Bu uzun tatilden sadece bir gün bile olsa bu canlılara ayıralım, gerekli ihtiyaçlarını temin ederek bir günde bu barınaklara gidelim. Nasıl ki tiyatroya, sinemaya, konsere, çeşitli adlar altında düzenlenen zirve gibi etkinliklere gidiyoruz. Aynen bunun gibidir bir barınağa gitmek. Özel bir işlem ve eylem gerektirmiyor. Çoğunlukla rastladığım gibi sadece oradaki can dostlarımızın bize ihtiyacı olduğunu hatırlamak ve barınağa gitmeye yönelik irade göstermek ve gerekli malzemeleri temin ederek evden çıkıp barınağın yolunu tutmak yeterli diyerek dile getiriyor Seren. Son haberimizde İstanbul'dan Duygu Nas tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi sokaklardaki reklam panolarının kaldırılması. Her gün yüzlerce kez maruz bırakıldığımız imajlar seçme hakkımız yok. Görmek zorundayız. Bu görüntü kirliliği içinde yaşamak zorunda olmamalıyız. Zihinlerimizi, varoluşumuzu etkileyen reklamlardan uzak, temiz ve güzel sokaklarda nefes almayı hak ediyoruz. Gereksiz yere kirlenmek istemiyoruz diyerek kısaca açıklıyor talebini ne kadar doğru. Gerçekten artık İstanbul sokaklarında tüketimin içine çekilmeden dolaşmak mümkün değil. Kamusal alanların bu şekilde pazarlanması varoluş özgürlüğümüze ve kamu alanına tecavüzden çok farklı değil. Kanaatimce bu kampanya belirli bir sokak ve yerden başlayıp sonra büyütüle büyütüle bütün kamusal alanlardan reklamları silebilir. Bakalım önümüzdeki günlerde bugünkü kampanyaların güzel haberleriyle Karşılaşabilecek miyiz? O zamana dek değişimin gücü seninle olsun. Esen kal.